E, Kant 1784'te aydınlanma nedir? E, sorusuna bir cevap başlıklı tam adıyla bir e, makale e, yayınladı. Aslında bu makale e, o dönemde çıkmakta olan işte Berlin Semanatchrift diye bir dergide e, geçen bir e, Dipnot'ta sorulan bir soru o derginin hem editör hem yazarının nedir bu aydınlanma, içinde bulunduğumuz şu aydınlanma nedir diye bir tür dergiye bir tema. Bu soruya bir sonraki sayıda birkaç ünlü isim cevap veriyor. Bunlardan tabii en ünlü Kant ama bir diğer Kişi de Mendelson, ee, bir e, diğerleri çok bilinmez ama e, Moses Mendelson'un yazısı. Ama özellikle Kant'ın bu yazısı ki yani <gülüyor> 8 sayfa civarında, 8-10 sayfa civarında bir yazı. Çok ilginç bir yazı, üslubuyla da çok ilginç, açtığı sorun alamıyla da çok ilginç. Üslubundan da söz edeceğim çünkü o da onun ayrılmaz bir parçası. <gülüyor> Bu e, yazının tabi yayınlanma tarihi de ilginç. 1784 demek ki e, Fransız devrimine 5 yıl var. Ama Kant'ın tabi yaşadığı dönem öyle ilginç bir dönem ki e, bugün e, den de denebilir ki içinde e, yaşamakta olduğumuz e, dünyanın ne kadar iyi bir dünya ise temelleri e, o dönemde atılıyor büyük ölçüde. Yani modernitenin ortaya çıktığı ya da modernitenin artık kendisini birçok alanda kabul ettirmeye başladığı bir dönem. Tabii ayrılmaz bir şekilde kapitalizmin giderek gelişmekte olduğu, üretim ilişkilerinin, insanlar arası ilişkilerin köklü bir şekilde dönüşüme uğradığı, kurumların dönüşüme uğradığı, Tam böyle bir döneminden sonrasında da Fransız devrimi geliyor. Artık Fransız devrimden sonra dünya kesinlikle bambaşka bir yer. Şimdi Kant'ın bu yazısı, bütün bunları o dönemdeki temel değişiklikleri bir şekilde içeriyor. Tabii biraz yazının ayrıntılarından biraz daha söz edeceğim ama bana daha ilginç gelen bu yazının arka planında olan felsefi hareket ya da metafiziğin kökten bir eleştiriye tabi tutularak bütün felsefenin tarihinin bir anlamda tepe taklak edilmesi. Tersine çevrilmesi. Tabi onun içinde saf aklın eleştirisine gideceğim. Ama önce kısaca aydınlanma nedir metnini bir yere yerleştirmek istiyorum. Şimdi <gülüyor> Foucault'un adı geçmişken ona çok kısaca bir atıfta bulunayım. Bilindiği gibi Michel Foucault aynı zamanda öldüğü yıl olan 1984'te yani e, Aydınlanma Nedir makalesinin yayınlanmasından tam 200 yıl sonra aynı başlıkla iki tane makale yayınladı. İkisinin de başlığı Aydınlanma Nedir ve ne yazık ki Michel Foucault bu makaleleri yayınladı ve öldü. Çok e, genç denebilecek bir yaşta yani bana göre bayağı genç 57 yaşında öldü çok e, şey bir e, büyük bir kayıp. Şimdi Foucault bu söz konusu makalesinde konuşmanın şeyin de planını da söyleyeyim. Aydınlanma nedir makalesinden anahtarıyla söz edeceğim. Sonra aydınlanma nedir makalesinin arka planında olan işte hani o bir mottosu vardır ya aklını kendin kullanma cesaretini göster. Tabi akıl çok genel bir laf burada aklını kullanmak ama ilginç olan hangi akıl meselesi ve o sınırları saf aklın eleştirisinde çizilmiş. Dolayısıyla aydınlanma indirmekinden sonra saf aklın eleştirisinde bu sınırları çizilen akıl meselesine geleceğim. Eğer konuşmamın sonlarında zaman kalırsa Foucault'un... E aydınlanma nedir makalesi üzerine yaptığı yazdığı yazıları Fransız devrimiyle nasıl ilişkilendirdiğini ve dahası üniversite meselesiyle nasıl ilişkilendirdiğini çünkü Kant bir anlamda işte 1810'larda bu Humboldt tarafından aslında modern üniversite olarak kurulacak şeyin de temellerini atıyor. Yani özgür bir üniversite nasıl olur? Yönetimlerin üniversitenin içine burnunu sokmadıkları, istedikleri gibi akademisyenlerin görevine son vermedikleri bir üniversite nasıl olur fikri ve bunun bayağı bir felsefi arka planı Kant'ın bir yazısında var. Bu yazı hukuk fakültesi ile felsefe fakültesi arasındaki çatışma bu da meşhur fakültelerin çatışması yani üniversitedeki fakültelerin çatışması metnine gönderiyor. Foucault çok ilginç bir şekilde Kant'ın bu hukuk fakültesiyle felsefe fakültesi arasındaki çatışmayı yani nasıl diyeyim özert ve özgür bir alan olan felsefe fakültesiyle Devletle çok iç içe olan hukuk fakültesi arasında kaçınılmaz bir çatışma olacağını haber veren, tabii hukuk fakültesiyle aslında siyasi iktidarı bir anlamda birleştiriyor Kant yazısında. Ama bu meseleyle Fransız devrimini birbirine çok ilginç bir şekilde bağlıyor. Zamanım kalırsa bundan söz edeceğim. Eğer zamanım kalmazsa bu konuda bana soru sorarsanız onu tamamlarım. Ama yani saf aklına eleştirilsinle güzelce zaman ayırmak istiyorum. Şimdi Foucault bu 1984'teki yazısında şöyle diyor. Bence Kant'ın bu metinde ilk defa ele alır göründüğü soru şimdiki zaman sorusu güncellik sorusudur. Bugün neler olup bitmektedir? Şu anda neler olup bitmektedir? Ki bakın bu soruyu tabi Fransız devrimiyle e, bağlayacaktır. E, diğer aynı başlıklı diğer makalesinde de şunu e, soruyor. Diyelim ki diyor, ben Monat Schrift hala çıkıyor. Ve bir e, dosya konusu olarak, okurlarına aydınlanma nedir sorusu yerine modern felsefe nedir sorusunu soruyor. Şöyle devam ediyor Fukun. Buna belki bir yineleme ile cevap verebiliriz. Modern felsefe 200 yıl önce üzerinde pek fazla düşünülmeden ortaya atılan Wasist Aufklärung aydınlanma nedir sorusunu cevaplamaya çalışan e, felsefedir. Eee Foucault çok çeşitli şekillerde çalışıyor bu metin üzerinde. Yani bu 8-10 sayfalık bir metin ama acayip bir yoğunluğa sahip. Yani böyle bir küçük bir bilya ama içinden açtıkça, hani Pandora'nın kutusu derler ama bu pozitif anlamda. İçinden çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor filan. Öyle bir cevheri barındıran bir şey. Hatta Michael Hart bu Antonio Negri'nin partneri olan yani şey anlamda kitapları birlikte yazdıkları anlamında söylüyorum. O bir yazısında Foucault'un Kant'ın aydınlanma nedir metnini bir takıntı haline getirdiğini ondan kurtulamadığını filan da biraz esprili bir şekilde anlatıyor. Şimdi şeye dönecek olursak metne dönecek olursak. Şöyle başlıyor aydınlanma nedir? metni? Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Şimdi bu ergin olmama teriminin ya da reşit olmama teriminin birden çok göndermesi var. Bunlardan bir tanesi düpedüz Reşit olmama yani 18 yaşında olmama. Dolayısıyla henüz kendi adına e, e, bir takım kararlarda verememe. Ancak vasiler anne babasıdır. ya da şey Yani özetle e, vesayet altında olan kişiyi kast ediyor. Hukuki terim açısından. Tabi bu e, Almanca'daki... 1000 kayıt tam buna karşılık geliyor. Fransızca çevirisinde "minorite" terimi kullanılıyor. "Minorite" teriminin de başka çağrışımları da var bildiğiniz gibi. Onun için bütün buralar yani bir terim bile aç, açıp içinden bir sürü yorum yapmaya elverişli bir şey. Peki döneyim. E, aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan. Kurtulmasıdır. Çıkışıdır. Bu çıkış meselesi de burada bir sürü metaforu içinde barındırıyor. Ausgang, çıkış. Ama bu çıkış mesela yerine göre kimi yazarlar bunu bir egzodüsle. Tıpkı işte Yahudilerin, Musevilerin şeyden çıkışı gibi. Eski Mısır'dan çıkışıyla karşılaştı. Çok ilginçtir yani metnin bu şeylerine girerseniz alt... Göndermelerine girerseniz içinde bir sürü şeyi barındırmaktadır. Neyse, kendi suçuyla düşmüş olduğu diye bu tarihsel bir şey de içeriyor tabii. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının klavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayıştır. İşte bu ergin olmayışı insan kendi suçuyla düşmüştür diye devam ediyor. Bunun nedenini de Aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Latince bir Horatius'un metnine gönderme var. Sapere aude, aklını kendin kullanma cesaretini göster. Bu şimdi aydınlanmanın e, parolasıdır. E, Safak'ın eleştirisine bir sürü gönderme var ama onları şimdi sonraya saklıyorum geçiyorum. E, Metin de şunu yapmaya çalışıyor. E, bu aynılama nedir metnine atfen? Artık bir makineden fazlası olan insana yararlılık temelinde yaklaşma düşüncesi insan onuruna uygun bir davranışa dönüşmelidir. Ve bu dönüşme de özgürlüğün kullanımıyla olur. Ama şimdi özgürlüğün kullanımının o şekilde bir Ayarının yapılması gerekiyor ki hem bir karmaşanın, kargaşanın ortaya çıkmayacağı bir toplum düzeni hem de bu toplum düzeninin kendisinin bütün sorunlarını özgürlük alanında tartışarak çözebilecekleri bir yapı. Ve burada da siyasetle ahlak arasında... Doğrudan bir ilişki olması gerektiği ki gelişmeler hep tam tersi yönde olmuştur ee, bildiğimiz gibi. Yani e, ahlaki bir siyaset yerine tümüyle e, si, iktidar, güç ve siyaset alanının diğer her şeyi ağır ağır e, dönüştürme ve hükmü altına aldığı bir e, dönem. Fakat e, daha sonrası itibariyle. Daha öncesinde de öyle. Kant bu ara noktada, kendi durduğu tarihsel noktada böyle bir e, öneride bulunuyor. E, aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmediğini ifade ediyor. Ama bu özgürlükten başka bir şey gerekmemesini e, yine toplum düzeninde karmaşa olmadan toplum düzeninin kendi sorunlarını aşacak şekilde kullanılmasını sağlayacak iki formül öneriyor. E, aklın kullanımını ikiye ayırıyor. Bir, aklın özel kullanımı. Aklın özel kullanımından kastettiği şey e, pozitif hukuka yani o dönemde e, ülkede e, hakim durumda olan, hukuka o çerçeveye uygun şekilde davranarak yaşamak. Yani bilerek, kasıtlı olarak kuralları, yasaları e, ihlal etmemek. Ama asıl aydınlanma ya doğru götürecek olan, yani özgürleş bir özgürleşme pratiğine yol açacak olan şey, e, uymak zorunda olduğun kuralları eleştirme özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak. Buna aklın kamusal kullanımı diyor. Akıl, kamusal kullanımda hiçbir sınıra bağlı olmaksızın eleştiri özgürlüğünü sonuna kadar kullanmalıdır. Şimdi bunu mesela yaparken iki tane, birkaç tane örnek veriyor. Yani bir tanesini haksız vergi, verginin haksız olduğu düşünülüyorsa sen vergini öde. Sonra bu verginin haksız olduğunun değiştirilmesi konusunda bütün mücadelesini yap. Bunun hiçbir şekilde önlenmemesi gerekir. Bir diğer yaptığı, verdiği örnek bir rahip düşünelim. Bir pazar ayininde vaaz için gelen cemaate eleştirel bir tavır takım mıdır? Diyelim ki rahibin kafasında dini akidelerle ilgili bir takım sıkıntılar var. Şimdi mesela Kant şunu net olarak söylüyor. Orası eleştiri yapılacak bir alan değildir. Orası normal olarak gelen cemaatle uygun bir işte beraber, beraber ilahi söylenecek, sözönecek, vaaz verilecek, söyleyecek alandır. Ama eleştirel bir konum Farklı bir yerde gerçekleşmelidir, aklın kamusal kullanımında. Bu e, e, yürüyüş özgürlüğüyle olabilir, yayın özgürlüğüyle olabilir ki o dönem tabi kasteler, dergilerin şunları bunların da çok şey yaptı. Şimdi metinde tabi e, ilginç olan şey e, Kant'ın alttan alta o dönemde Prusya İmparatoru olan 2. ile konuşması. Clement Kant bunu öyle bir ilginç dille yapıyor ki bu dil tabi hukuk hukuk dilini de çok iyi biliyor. Hukuk dilinin bazen lastikli bir kullanımını da yaparak hem büyük bir saygıyla imparatordan söz ederken hem de bir yandan da sakın ola bu özgürlüklerin önünü kesme mesajını veriyor. Yani ee, Çoğulcu bir toplum ancak insanların karşılıklı olarak birbirlerinin eleştiri özgürlüğüne katlanabildiği bir e, alan ancak e, aydınlanma, özgürleşmenin ve daha iyi bir toplumun e, mümkün olmasını sağlayabilir. Sakın ola bunları ortadan kaldırmaya çalışma gibi alttan alta böyle bir şey. Sakın e, tek adam yönetme sevdasıyla bir takım işler yapma. Sakın e, bir takım yasal düzenlemeleri toplumsal muhalefeti ortadan kaldırıp tek kişinin yöneteceği şeklinde bir düzenlemeye gitme. Yani bu çok ilginçtir metni özellikle <gülüyor> e, Heidegger Varlık ve Zaman'ın Çevirmeni Kaan Ök'ten aynı zamanda bizim bölümümüzün de öğretim üyesi. Kendisi çok e, ana dili gibi bir Almanca'ya sahip. Özellikle onunla konuştuğumda bu e, hicil dilini görünüşte son derece asık suratlı bir dilmiş gibi gözüken ama alttan alta bir takım e, ince uyarılar yapan dili e, çok güzel bir şekilde e, anlatmıştı e, Kaan Ök'ten. Şimdi... Bu e, tabi meseleyi o dönem itibariyle bu şekilde e, konu alma, bu şekilde açma e, o dönem için son derece önemli. Ve e, metnin bir yerlerinde de şunu soruyor. Şimdi acaba aydınlanmış bir çağda mı yaşıyoruz sorusunun yanıtı. Şöyle olacaktır, hayır aydınlanmış bir çağda değil, aydınlanmaya giden bir çağda yaşıyoruz. Daha sonra diyor ki bu genel aydınlanmaya giden yoldaki engeller insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu, ergin olma. Şimdi burada bir şey var tabii, belki e, konuşulması gereken ilginç bir şey var. Şimdi hatırlayın şunu diyordu, aklın özel kullanımı var. Mevcut yasalara, hangi ülkedeyseniz o mevcut yasalara uyarak davranmak durumundasınız. Ama bu yasaların adil, haktanır, özgürlüklere engel olan yasalar olduğunu düşünüyorsanız, bunları eleştirme özgürlüğünüzde hiçbir şekilde elinizden alınmamalı. Şimdi bu genel aydınlanma meselesi Kant'ın kendi projesiyle şöyle örtüşecek. Çünkü eğer aklın özel kullanımında, mevcut yasalarla davranışınız o yasaları eleştirme zeminini mevcut yasaların dışında bir yerde arayıp bulmanız gerekir. Değil mi? Başka bir yere ayağınızı basmanız oradan dönüp o referansla e, o e, kendi yasalarınızı eleştirmeniz gerekir. Şimdi ayağınızı nereye basacaksınız? Hangi zemin sağlam ve güvenilirdir ki onun üzerinden kendi alanınızı dönüştürebilirsiniz? Şimdi burası işte Kant'ın yaptığı genel saf aklın eleştirisiyle ilgili. Spot olarak söylemek gerekirse aşkın referansları, ilahi referansları insana aşkın olan, bu transcendent anlamında kullanıyorum, referanslara başvurmaksızın sadece insanın yapıp ettiği ve insanın kurduğu bir ahlak siyaset ve hukuk düzeniyle e, e, lokal alanların, lokal bölgelerin eleştirilmesinin e, nasıl sağlanabileceği. Bu tabii bizi e, bu teorik arka plan, bu teorik zemin bizi e, saf aklın eleştirisi meselesine getirecek. Saf aklın eleştirisinde ne yaptığını. Şimdi biraz oraya geleyim ve dolayısıyla bu e, hep aklın kamusal kullanımı denirken kastedilen aklın e, nasıl bir akıl olduğu, sınırlarının nasıl çizildiği, neleri başarabileceği, neleri başaramayacağı, hangi hayaller peşinde koşması ama hangi hayallerin ham hayaller olduğunun, hangilerinin gerçekleştirebilir hayaller olduğunun sınırlarının belirlenmesi konusunda atılan bütün zamanların en önemli kitaplarından biri. Bana sorsaydınız en önemli kitabı bile derdim ama çok öznel bir şeydi. Şimdi, Safaklı'nın eleştirisine, Gelecek olursak. <gülüyor> Safaklın eleştirisi 1781'de yayınlandı. Yani Aydınlanma Nedir makalesinden 3 yıl önce. Dolayısıyla artık Kant Aydınlanma Nedir makalesinde böyle gayet yüksek sesle akıldan söz ederken arka planda Safaklın eleştirisinin ona verdiği şey de var, güç de var. Şimdi... <gülüyor> Sofaklı eleştirisi ne yapıyor? Kendinden önceki tüm felsefe tarihinde yapılmış olan çalışmaların tamamını eleştiriye tabi tutuyor. Ve tabi aynı soruyu yine sormalıyız. Bu eleştiriyi yaparken ayağını bastığı kendi zemini nedir? Bu soruya cevabı aklın ne olduğunun sınırlarını belirlemektir. Dolayısıyla e, aklın kendisine yönelik bir e, eleştiri aynı zamanda tüm e, kendinden önceki e, eleştirilerinde hareket noktasını oluşturacaktır. E, e, Saf aklın eleştirisiyle birlikte olan dönemi ben e, Kant'ın Şemsiyesi olarak adlandırıyorum. Yani Kant saf aklın eleştirisiyle bir şemsiye açtı. Öyle bir şemsiye açtı ki artık bütün varlık, insan, insanlar arası ilişkilerin görülebilme ufku o şemsiye üzerinden belirlendi. Tabii Kant böyle bir şemsiyeyi açması için kendinden önceki başka bir şemsiyeyi, Kapatması gerekiyor. Yani saf aklın eleştirisi bir şemsiye kapatma operasyonu aynı zamanda ve yeni bir şemsiyenin açılma operasyonu. Hangi şemsiyeyi kapattı derseniz, ee, ana hatlarıyla söyleyeyim çok şeyi, Platon ve Aristoteles'in şemsiyesini kapattı. Şimdi Platon ve Aristoteles'in şemsiyesi meselesini şöyle kısaca ifade edeyim. Niye böyle bir şey Kullanıyorum. E, Platon ve Aristoteles hem kullandıkları kavramlarla hem de yepyeni bir varlık anlayışıyla kendilerinden önceki bilgeliğe ve hayata dair tüm düşünce, duygu ve imgeleri, ayrıca Sokrates öncesi düşünürlerden aldıkları mirası da öylesine köklü bir biçimde dönüştürmüşlerdir ki, Kendilerinden sonra gelen kuşaklar yaklaşık 2000 yıl boyunca varlığı, var olanları, tanrıyı, insanı, insanın gelenimini, ahlakı ve en genel anlamda hayatın anlam ve değerini onların açtığı şemsiyenin kapsamı altında düşünmüş ve değerlendirmişlerdir. Tabii biliyoruz ki hem İslam felsefesi hem Hristiyan felsefesi Aristoteles ve Platon'dan yöre çıkıyorlar. Zaman zaman Platon'un etkisi ama daha çok e, Aristoteles'in etkisi. Özellikle e, İslam felsefesinde Aristoteles'in etkisi çok daha e, fazladır. Yani teolojinin de nasıl bir teoloji olması gerektiği, nasıl bir e, Hristiyan ya da dini bir felsefe olması gerektiği diyelim e, onun e, ufkunu da bu e, iki büyük e, düşünür belirliyorlar. Ee, şimdi bunu yaparken e, özellikle Platon'un e, devlet kitabında yapmış olduğu bir benzetme e, bir arketip olarak Kanta gelinceye kadar ki e, varlık ve bilgi bilme anlayışını çok köklü bir şekilde etkisi altına aldı. Bu benzetme devlet kitabının, devletin, devlet diyaloğunun altıncı kitabının sonlarındaki bir çizgi benzetmesi. Planler hatırlayacaklardır. Burada varlığı ikiye ayırıyor Platon. Görülür dünya, yani duyusallık üzerinden bilgisine sahip olabileceğimiz dünya. Bir de e, düşünülür dünya. Tabii e, düşünülür dünyayı da ikiye ayırıyor. Düşünülür dünya ikiye ayrıldığında ilk kısmına Grekçe ifadesiyle Dianoya adı veriyor. Dianoya... E, mantıksal matematiksel işlemler yaptığımız, nedensellikle ilgili bağlantıları kurduğumuz, yani hem doğa bilimi hem e, mantık hem matematik yaptığımız düşünme faaliyetlerinin yapıldığı bir e, alan. Ama e, bu Dianoia alanın üstünde bir de e, Platon'un e, Noesis alanı dediği bir başka alan var. Bu alanda İlk ilkelerin, varlığın ilkelerinin ya da ideaların görüldüğü bir aram. Buradaki görülme terimi bir e, akli sezgi aracılığıyla e, varlığın görülmesi. Akli sezgi aracılığıyla varlığın görülmesi şu demek, e, duysallıkla ilgili tüm e, belirlenimlerin aşıldığı, e, bütün bunların geride bırakılarak, Doğrudan doğruya e, akıl aracılığıyla varlığın hakikatinin görülmesi. Ve bu varlığın hakikatinin görülmesi işi de zamansal bir iş değildir. Çünkü varlığın hakikati zaman aşırı ya da zaman dışı bir şeydir ve filozofun görevi e, zamana tabi olmayan hakikati temaşa etmek. Şimdi bu tabi e, çok güçlü bir e, anlayışı oluşturuyor. E, Aristoteles'in ontolojisinin farklılığına rağmen bu çizgi benzetmesindeki bu ayrımın belli ölçülerde Aristoteles'te de e, devam ettiğini görüyoruz. Mesela e, Aristoteles'in o ünlü ilk hareket ettirici ispatı nasıl görülebilir? İşte noetik bir görmedir o filan. Yani şey e, aklın e, ne de, e, evet, nusun diyelim aklın e, en üst derecesiyle yapılan bir görmedir. Şimdi mesela bu şemsiyenin kanta kadar devam ettiğini söylerken buna tabi Descartes'ı Spinoza'yı da dahil ediyorum. Lahibinizi de dahil ediyorum. Her ne kadar bu büyük düşünürlerin yaptığı kendi özgün katkılarına rağmen biliyorsunuz Descartes modern felsefenin işte kurucusu olarak kabul edilen bir kişidir. Ama Descartes de hem metod üzerine konuşmada hem işte aklın idaresi için kurallarda hem de metafizik meditasyonlarda iki tür bilgi ayırt ederken Platon'u çok güçlü bir şekilde izler. Bilgiyi ikiye ayırır. Bir Dedüksiyon, dedüksiyon yani e, Platon'daki Dianoya'ya karşılık gelen mantık, matematik, şu bu filan biz her şeyi yaptığımız yer. Ya. Ama asıl ilk ilkelerin bilgisi entüisyondur. Bu da işte Kogito argümanındaki Kogito ergosum gibi bir hakikati apa, apaçık görmektir. tümyle şeyi izler. Yani Spinoza konusu, konusu daha farklıdır. Ama şimdi Spinoza konusuna girmek istemiyorum ama ben Spinoza'yı da Platon'un e, ve Aristoteles'in şemsiyesi altında düşünüyorum. Şimdi Kant'la e, kapattığını söylediğimiz Platon ve Aristoteles şemsiyesi arasındaki ilişkide kritik olan şey zamanın konumu. Zaman meselesi. Kanta e, kadar olan metafizik tarihini bir e, mevcudiyet metafizi olarak yani hakikatin, varlığın hakikatinin zaman dışı veya zaman aşırı mevcudiyeti olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bu e, ilahi hakikate dönüşecek daha sonra. E, yani... E, Grek dünyasındaki Logos düşüncesi daha sonra e, Tanrı'nın hakikatine zaman aşırı zaman dışı kendinde mevcut bir hakikate dönüşecek. Buna da e, mevcudiyet metafiziği adı veriliyor. E, Platon ve Aristoteles'in şemsiyesi altındaki zaman kendinde olan bir şeye tabidir. Bu açıdan zaman bir kendilik kendi başına mevcut olan bir şey değil, bir halidir, modus sudur. Ona bağımlıdır. Aristoteles'in zaman e, tanımını da bilirsiniz. Kinesis, yani hareketin ölçüsüdür diye tanımlar Aristoteles. Zaman, varlığın kendisini hareketle, değişimle ortaya koyan haline bağlıdır. Kinesis'in ölçüsüdür. Bu anlayış ise zamana tabi olmayan, zaman dışı varlık ve hakikat anlayışını mümkün kılmaktadır. Yani bir hakikat var. Zamana tabi değil. Orada bir yerde duruyor. Filozofun işi akli düşünme yoluyla o hakikati bu ana hatlarıyla Kant'a geleneye kadar ki durumu kapsamaktadır. Tabii burada özellikle David Hume gibi çok Kant'ı da etkilemiş bir ee, empirisist düşünürün hakkını yememek lazım. Fakat e, David Hume bütün o keskin eleştirisine rağmen zamanı tıpkı Platon Aristoteles'in ki gibi düşünmektedir. Yani Kant'ın atmış olduğu zaman konusundaki adımı atmamıştır. Ne, nedir o? Şimdi ondan kısaca söz edeyim. Safaklın eleştirisi Mevcudiyet metafiziğini bir temsiller metafiziğine dönüştürecek. Temsilden kastedilen şey, temsil tabi e, İngilizcesi representation, representation e, Almancası forstelling, çok temel e, bir kavram. E, çünkü e, özetle şu demek, özetle şu demek, her şey bende temsil edilir. Yani benim zihin mekanımda diyeyim, temsil edilir. Ancak onları temsil etmek yoluyla ben onların bilgisine ulaşabilirim. Kritik ve dönüştürücü hamle zaman ve uzay bende temsil edilmez. Ben uzay ve zaman aracılığıyla temsil ederim. Dolayısıyla ilginç olan hamle kendilik olarak düşünülen zamanın artık öznenin kendi temsil formuna dönüştürülmesi. Dolayısıyla bu temsil formu olarak bir zihin mekanının kendi formuna dönüştürülen bir zaman bütün bu Platon Aristoteles şemsiyesinin kapatılmasının kilit taşını oluşturacak anlayışı oluşturuyor. Kant'ın zamanı varlığın bir hali olmaktan veya kinessin ölçüsü olmaktan çıkartarak benin tabi öznenin merkeze e, gelme hamlesi de bu insanın merkeze gelmesi hamlesi bu Greklerden beri gelen e, logosun merkezde olması Tanrının merkezde olmasıdan sonra şimdi e, ben Öznenin merkeze doğru geçmesi. Evet, Kant'ın zamanı varlığın bir hali olmaktan veya kinesin ölçüsü olmaktan çıkartarak benim veya benim zihninin bir formu olarak konumlandırması tüm metafizik tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisidir. Başka bir deyişle zaman bir temsil formudur. Şey, bu Kant'ın meşhur kendinde şey kavramı şey, bende temsil edilmesinin bir a priori koşuldur. A priori koşul a priori burada tecrübe kay kökenli olmayan anlamında. Dolayısıyla zaman e, formunun kendisi tüm diğer temsillere zemin oluşturmak açısından e, bir e, a priori bir konumdadır. Aynı şey tabi uzay formu içinde geçerlidir. Dolayısıyla ben tüm bir e, var olan şeyleri bende temsil etmek yoluyla bir fenomenal dünya olarak kavrarım. Öyleyse bu tabi bir hakikat anlayışının dönüşmesi haline geliyor. Ben kendi dışında aşkın bir hakikat, kendinde bir hakikat olduğunu bilebilmem mümkün değildir. Çünkü ancak ben temsil üzerinden bir hakikate ulaşabilirim. Dolayısıyla fenomenal bir e, hakikate ulaşabilirim. Onun için temsiler metafizi diye adlandırma e, gerekçemde de e, böyle bir şey. Tabii e, Kant bundan sonra ısrarla altını çizdiği şey şudur. Şimdiye kadar düşünürler e, varlığın kendisine ait olan özellikler olduğunu düşündüler. Nedir? Zamana tabi olmayan bir varlık. Bir olma, tössellik gibi. E, Kant'ın kendisinin Kopernik devrimi adı verdiği bu e, çevirme, tersine çevirme hareketi e, ile şunu yapmış oluyor. Kopernik bildiğiniz gibi e, yeryüzüyle güneşin yerlerini değiştirdi. Dolayısıyla daha önce Aristotelyen anlayışta bütün... Ee, güneş ve diğer gezegenler yeryüzünün etrafında dönerken e, bunların yerini değiştirdiğinde artık de e, dahil olmak üzere her şey güneşin etrafında dönmeye başladı. Burada tabi güneş konumu e, öznenin kendisi. Öznenin merkeze e, geçmesi. Şimdi Kant o zaman şu soruyla karşımıza çıkacak. Varlığın kendinde hakikatine atfettiğimiz şeyler acaba bu ben denilen öznenin düşünme kalıpları kategorileri formları olabilir mi? Tam Kopernik devrimi böyle bir değişikliği. Yani kendinde bir zaman aslında öznenin temsil formu bir zamana dönüşüyor. Tabi bütün bu e, Kopernik devrimi meselesinin tepe noktası Tanrı'nın konumuyla ilgili bir şey. Ee, tanrı kendinde aşkın bir e, yaratıcı bir varlık işte nasıl düşünülürse. Iken Kant Kopernik ile Tanrı'yı da aklın bir ideası haline dönüştürüyor. Dolayısıyla ben aşkın bir Tanrı'nın var olduğunu bilebilmem mümkün değildir. Bundan sonra zaten Orta Çağ'ın o ünlü kozmolojik tanrı ispatlarına, ontolojik tanrı ispatlarının her birine eleştiriler yönetti. Safaklı Eleştisi'nin belli bir bölümü. Bu güvenli ispatların, tanrı ispatlarının niye geçerli olamayacağını. Tabi buradan tanrının olmadığı gibi bir sonuç çıkmıyor ama en azından bu daha önceki noetik akıl yürütme. Platon'da söz ederken bahsettiğim e, noetik akıl yürütme biçimiyle Tanrı'nın varlığını görmek gibi bir şey mümkün değildir. Ama peki mesela en azından tek tanrılı dinlerde Tanrı nasıl anlaşılır? Bütün varlığı bütün varlığı kuşatan hepsini bir arada kavra, yaratan Hepsini bir arada tutan şey. Şimdi e, tabii e, Kant Tanrı terimini korumakla birlikte bütün bu içeriği tersine çeviriyor. Tanrı iddiası, şimdi Kant Tanrı iddiası verdiği şey, benin öznelin insanın tüm var olanları bir bütün halinde görebilme kapasitesine dönüşüyor. Hatta bir adım dağıtarak söyleyelim. Mesela mantık dediğimiz şey nedir dersek, mantık en genel anlamda bir parça-bütün ilişkisidir. Parça ve bütün her zaman relatif kavramlardır. Bir e, bir düzeyde bütün olan, bir başka düzeyde parçadır ve bu böyle e, genişleyip gider. Aslında mantık bu tür ilişkilerin formal biçimini araştıran. Neyse bu çok şeydi. Ama bu e, Kant soruyu şöyle sorduğunda, peki mantığı mümkün kılan insanın bu kapasitesini yapmasını, gerçekleştirmesini sağlayan şey nedir dediğimizde karşımıza e, Tanrı iddiası adı verilen insana ait bir kapasite ortaya çıkıyor. Şimdi bu tersine çevirmeler çok acayip bir noktaya doğru gidecek. Çünkü e, bütün metaviziğin en temel e, iddialarını, Tanrının varlığının akıl yoluyla ispat edilmiş, ruhun ölümsüzlüğünün ispatı biliyorsunuz bunu e, Platon'dan başlayarak ruhun ölümsüz olduğuna, parçalanamaz tek bir bütün olduğuna dair bir sürü ispat verilmiştir. Bunun e, Descartes de vermiştir, Leibniz de vermiştir vesaire vesaire. Şimdi bunların e, geçerli olmasının mümkün olmadığına dair e, eleştirilerini e, yapıyor. Şimdi o zaman. Karşımıza, şimdi böyle bir anlayış, bir referans meselesi olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela bu aydınlanma nedir'den söz ederken eleştirinin ayağını dayandıracağı referans nedir falan gibi sorduğumda, ilahi referans. Ahlak nedir gibi sorduğumuzda e, ahlakı e, iki şeye bağlayarak düşünebiliriz. Bir e, işte çok e, tarihsel, kültürel, antropolojik şu bu filan töreler filan. Ama bunlar tek başına açıklayıcı olmaz. Eğer bunlar bir büyük e, ilahi e, yasanın altında durmazsa bunlar son derece e, şeyler olur. E, e, Geçerli olmayacak davranış kuralları olur. Nihaiyi geçerli olmayacak. Şimdi Kant'ın tabii attığı adımlardan bir tanesi bu varlık tasavvuruyla şu oldu: aşkırın bir aşkın bir referans yoktur artık. Yani e, ahlakın dayanağını oluşturacak bir e, ee, kaynak noktasını ilahi olanda aramamız mümkün değildir. Peki ne olacak? İnsan kuracak ahlak. Çok acayip bir şey. Bakın o dönem için düşünün. Şimdi bu, bu soruları çok fazla düşünmüyoruz. Ee, ama o dönem itibariyle yani nasıl diyeyim? İnsan değil mi? nedir? Yani insan dediğimiz şey nasıl bir şey? İki kollu, iki bacaklı işte saçlı filan saç eksik ya da fazla olduğu gibi böyle böyle bir varlık çok koşturan bir şey şimdi diyor ki adam ahlak yasasını bu iki bacak iki kollu ne olduğu hani uzaktan bakınca çok anlaşılmayan kişi taşıyabilir Şimdi bir kutsallık yer değiştirmesi de söz konusu. Artık ilahi bir referansa gerek kalmadan bu e, kendi aklıyla e, ahlak yasasını koruyabilir, üzerinde taşıyabilir ve dünyayı yine kendi koyduğu yasalarla ve kendi koyduğu yasalara uyarak e, değiştirebilir. Aydınlanma Nedir makalesinin alt metinlerinde bu da var. Şimdi son kalan kısımda isterseniz bitirebilirim, sorularınızı bekleyebilirim ya da bu devrim meselesine geçebilirim. Türker Bey, 5-10 dakikamız var senin konuşman için ama istersen durabilir. Kısa olur dersen, istersen. Ee, soru cevaba geçelim ben çünkü bu devrim meselesinden bahsetmek istiyorum bir, bir yere onu monte etmeyi becereceğimi umuyorum onun için şimdi burada kesmiş olayım teşekkür ederim Bülent Gözme'ne teşekkür ederim evet buyurun lütfen sorularınız varsa buyurun efendim. mikrofon mikrofon evet. E, merhaba hocam. E, teşekkür ederim e, sunum için. Benim sorum en başta söylediğiniz konuyla ilgili. Hangi akıl? Hı hı. Günümüzde e, algıların bu kadar çok yönlendirildiği, özellikle bilginin kaynağı olarak internette kullandığımız bir çağda ve oradaki bilgilerin hı. manipüle edilmesi e, çok söz konusuyken, algılarımız da manipüle edilebilirken, e, hangi akılı oluşturuyoruz ve bu akılla mı biz... Hani, e, kend yani karar verme cesaretini gösteriyoruz. Bu gerçekten gerçekten bize ait olan bir akıl mı? Bize ait olan bir akıl mı? Manipüle edilen bir çağ yaşıyoruz şu an. Teşekkür ederim. Tabi evet. ee, tabii İlk belki iki şeyi e, ayırmamız gerekir. E, siz doğrudan doğruya bir içerikten söz ediyorsunuz. Yani sürekli bir içerik bombardımanı altında kalmış olan bir e, bilgisel durumun e, bu e, bombardımanı altında nasıl tavır alacağım? E, tabii şimdi Kant bağlamına giderek de söyleyeyim. Kant, e, doğrudan doğruya içerikten söz etmiyordu. Ee, akıl derken e, aklın kendisinin bir analizi yoluyla ne yapabileceğini ne yapamayacağına karar vermek. Şimdi ne bilebilirim sorusu bu saf aklın eleştirisindeki önemli sorulardan bir tanesi. Tanrı mesela Tanrı'nın bilimi olur mu? E, olmaz. Onu bilemem. E, ruhun bilimi olur mu? E, şey anlamda, ispat anlamında bilemem ama onun e, işte Tabii ki bir psikoloji bilimi olabilir. Şimdi bu tabii işe formal bir perspektiften bakmak demek. Gerçekten akıl kendi kendisini sağlam temellerini oluşturup burada neyi yapacağını neyi yapamayacağına karar verebiliyor mu? Bu önemli bir şey. Bu özellikle Kant'ın çizdiği çerçeveden sonra çok farklı yönlerde gidişat oldu. Mesela, mesela gel daha farklı bir yana doğru gitme eğiliminde idi. Daha, neyse oraya girmeyeyim. Yani bu sorunuza tabii tekrar dönersem bu içerik bombardımanı altında ne yapabiliriz sorusunun yanıtı yani bu içeriği e, ne diyeyim zor sınamak bunları gözden geçirmek ya e, gafil olmayacaksınız kolay kolay inanmayacaksınız ya da kapılıp gideceksiniz belki bir duruş e, şeye karşı akışa karşı gelen her türlü bombardımana karşı onu değerlendirebilecek bir durma noktasına sahip almak. Eğer yani herhalde böyle bir şey söyleyebilirim. Yani çok zor tabii buna şey yapmak. Buyurun. Evet. Peki ben sorayım. Brent demiş sözünü ettiğin devrim meselesini kısaca. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hep soruyu bekliyordum. Şimdi e, Foucault e, sözünü ettiğim gibi Aydınlanma Nedir makalesinde yazdığı metni e, Kant'ın fakülteler çatışmasına bağlar. Fakülteler çatışması e, o dönemde Prusya'da ve aslında kökleri orta çağdan gelen bir üniversite uygulamasına dayanmaktı. Kant bunu konu ediyor. Üniversitelerin, fakültelerin hiyerarşik bir yapısı var. Bir üst fakülteler var, bir de alt fakülte var. Üst fakülte... Üst fakülteler hukuk, tıp ve teoloji. Alt fakülte ise felsefe. Tabi e, felsefe fakültesi bugünkü aşağı yukarı fenedebiyat fakültesine karşılık gelir. Için. içinde tarih, antropoloji, fizik, matematik filan bütün bunları e, kapsayan bir şey. e, Şimdi böyle bir e, yapıda, Şöyle diyor Kant, üniversitenin alt ve üst fakültelere göre bölümlenmesi devletin beklentilerine göre şekillenmiştir. Bir fakülte eğer verdiği eğitim hem içerik hem de kamuya aktarılma yolu itibariyle devletin kendisini ilgilendiriyorsa ve onun çıkarına ise üst fakülte olarak e, nitelendirilmiştir. Tabii bugün açısından mesela üst fakülteler nedir diye sorarsak, çok sayıda e, fakülteyi, mühendislik fakültelerini işletme, ekonomiye, bütün bu fakülteleri üst fakülte konumuna e, e, yerleştirmek gerekir. Bir de diyor, e, alt fakülte var. Alt fakülte, felsefe fakültesi ve e, bu felsefe fakültesi ya bugünkü fenedebiyat fakültesi, Üniversitede öğrettikleri şeyler itibariyle devletin emirlerinden bağımsız bir fakültenin bulunması önemlidir. Bu fakültenin alacağı hiçbir emrin olmaması gibi vereceği emir de yoktur. Onun her şeyi değerlendirme özgürlüğü vardır. Ee, ve akıl burada kamusal alanda açıkça konuşmaya yetkilidir. Çünkü böyle bir fakülte olmadan hakikat gün ışığına çıkamaz. Şimdi... Bu hiyerarşik yapıda e, alt fakülte olarak bulunan e, felsefe fakültesinin Kant'ın e, bütün e, önemli eserlerinde işte saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi, e, yargı gücün eleştirisi ve tabi aydınlanmada eleştiri merkeze alınmak suretiyle hepsinde felsefe fakültesinin eleştiri işlevini yerine getirmesi asıl olarak Gözüküyor. Ve bu faaliyet diğer fakültelerle felsefe fakültesi arasında bir çatışmanın ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılıyor diyor. Tabi mesela bugün perspektiften bakınca hukuk fakültesinin, e, felsefi bir perspektife yerleşen mücadelesi ayrı bir şeydir tabii ki onu tümüyle saygıyla karşılamaktayız. Kant bunu kastetmiyordu e, orada e, çünkü hukuk fakültesinin e, devletin beklentileri normları dışında bir faaliyete geçmesi zaten aklın kamusal kullanımıdır. Dolayısıyla bu şekilde bir hareket eden hukuk fakültesi zaten e, kendisini alt fakülte konumundaki olan eleştirinin merkezi olan şeye yerleştirmiştir ama gant'ın e, hukuk fakültesi ile felsefe Fakültesi arasındaki e, çatışmayı konu aldığı e, makalesindeki şey e, tema kendisini devlet ve iktidarla özdeşleştirmiş bir hukuk fakültesi. Yani bir siyasi kurum haline dönüşmüş bir hukuk fakültesi. Böyle bir yapıyla felsefe fakültesinin çatışması gerekir. Çatışması gerekir. Ama eğer felsefe fakültesinin kendisi de bizzat e, tehdit ve susturulma altındaysa o zaman zaten Kanta göre iş bitmiştir. Şimdi e, Foucault bu makaleyle Fransız devrimi arasında bir e, bağlantı kuruyor. Çünkü Kant'ın devrimle ilgili yaklaşımı da e, farklılık gösteriyor. Biraz onu e, izin verirsen okuyayım. Bunu monte edeceğimi söylemiştim. Biraz uzunca bir e, e, yanıt veriyorum. Şimdi Hukuk fakültes ile felsefe arasındaki aslında çatışmanın üst başlığı insan türü sürekli olarak gelişmektedirdir. Soru bu. Yani insan soyunun insan türünün gelişmekte olduğunu daha iyiye doğru. Gitmekte olduğunu bize somut bir durum olarak gösterebilecek, bir işaret, tarihsel işaret var mı? Tabii ki burada e, insan e, soyunun, türünün e, daha iyiye doğru gitmesinden kastedilen şey elbette teknolojik bir gelişme değil. E, kaynaklarımızın çok daha etkili bir şekilde, tabii bunların belli anlamda e, etkisi vardır, şudur budur ama Kant'ı asıl ilgilendiren soru, insanların e, ahlaki olarak daha iyiye gitmesini gösterebilecek bir tarihsel işaretten ben söz edebilir miyim? Kant bu soruyu hukuk fakültesi ile felsefe fakültesi arasındaki çatışmayı konu aldığı çalışmanın içerisine yerleştiriyor. Kant'a göre böyle bir tarihsel olay var. Bu olay Fransız Devrimi. Fakat e, Kant'ın bu soruya cevap verirken izlediği yol Çünkü Fransız devriminin bizzat kendisinin olmasına bir olgu olarak bir ilerleme atfetmiyor. Bu tarihte belli bir dönemde bir şey oldu, bir değişme oldu. Eğer bir ahlaki ilerlemenin işaretini görüp, aa demek ki insan soyunda bir ahlaki işaret varmış diyebileceğimiz şeyi başka bir yerde arıyor. Nerede arıyor? E, Kant'ın metninden okuyorum. Sorguladığımız olay insanların önceden büyük olan ya da büyüttükleri şeyin gözlerinde küçülmesine ya da önceden küçük olan şeyin şeyi büyütmelerine. Ve kadim ve tanınmış devletlerin sanki sihirle yapılmışçasına kaybolmasına neden olmuş ve diğerlerinin onların yerine sanki toprağın derinliklerinden yükselmelerini sağlayan büyük eylemler ya da suçlardan hiçbirini içermez. Dolayısıyla fiilen olmuş olan bir olayın bizzat kendisi bir gösterge olamaz. Öyleyse bunların hiçbiriyle alakası yok. O alıntı bu kadar. Öyleyse ilerlemenin göstergesi tarihsel olayın bizzat kendisi değilse nerededir? Kant bu göstergeyi bu tarihsel olaya doğrudan katılmayan bizzat yani devrimin kendisinin aktörleri olmayan ama tanıklık etmiş olanların yaşamış olduğu duygudaşlıkta sempati kelimesi kullanılır, coşku da Devrim sırasında devrime tanıklık etmiş olanların düşünme tarzlarının ve böylesi genel ama çıkar gözetmeyen duygudaşlığın kamusal olarak ortaya çıkması insan soyunun ahlaki eğilimini ortaya koymaktadır. Çünkü devrim mutluluk ya da acı, refah ya da sefalet getirebilir. Zaten terör dönemiyle nasıl bir e, insan, e, çok sevdiği insanın giyotine gönderilmesi bilir. Yani devrim mutluluk ya da acı, refah ya da sefalet getirebilir, başarı ya da başarısız olabilir. Ancak onun etrafında oluşan, bizzat devrimde yer almayan ama ona tanıklık eden, ondan etkilenenlerin duyduğu sahici coşku, insanlığın ahlaki eğiliminin bir göstergesi olabilir. Yani anlam taşıyan ve ilerlemenin göstergesini oluşturacak olan şey, devrimin karşısında coşku derecesine varan bir özlem birliği olmasıdır. Devrimden çıkar göz etmeyen bir duygusuzdaşlık ve coşku duymak, insan soyundaki ahlaki eğilimin işaretidir. Bu eğilim bütün insanların kendilerine uygun düşen, ve kendi ilkeleri temelinde her türlü saldırganlıktan uzak olduğu ölçüde hukuka ve ahlaka uygun bir cumhuriyetçi anayasa ilkesi isteminde kendisini dışa vurur. Kant'a göre sahici coşku her zaman ideal olana yönelir ve aslında hak kavramı gibi saf ahlaki olana yönelir ve bunu öz çıkarla birleştirme olanağı yoktur. Bu anlamda Kant, İlerlemeyi tarihsel bir olguya olaya bağlamak yerine öznenin ya da tarihsel olaya tanıklık etmiş olan öznelerin bu tarihsel olgularla kurduğu ilişkiye ona karşı aldığı tavra bağlamaktadır. Yani bir tarihsel olay bir tarihsel olgudur, sosyal ve politik bir olay olsa da yine de bir anlamda doğa aleminde vuku bulmaktadır bunun kendisine ilerleme ya da gerileme doğrudan doğruya atfedilemez. Ama buna karşılık öznenin bu olguyla kurduğu ilişki Nasıl tavır alıyorsunuz yani? Aslında bunu somut olarak şöyle de örneklenebilirim. Ee, i̇ki kişi ya da bir grup kavga ediyor. Bir, birilerini seviyorsunuz, birilerini sevmiyorsunuz. Nasıl tavır alacaksınız orada? Önce ee, bu bir anlam, bir anlamda doğa aleminde birilerinin itiştiği bir şey. Fakat sizin o olaya karşı aldığınız tavır aslında sizin hangi ahlaki duruş noktasında olduğunuzu belirliyor. Bu perspektife yerleştiriyor şeyi özneyi ve dolayısıyla özneyle ilgili onun ahlaki ilerlemesiyle ilgili meseleyi. Ee, Tekrar bakayım. Yani tar tarihsel olay bir tarihsel olgudur, sosyal ve politik bir olay olsa da doğa aleminde vuku bu bulmaktadır. Bunun kendisine ilerleme veya gerileme değeri edilemez. Ama buna karşılık öznenin bu olguyla kurduğu ilişki, onun ahlaki durumuyla ilgili ve özgürlük ideasının somutlaşmasıyla ilgili bir göstergedir. Ve insani olanın özüne ilişkin bir açılım verme yoluyla insan soyunun ilerleyip ilerlemediği hakkında bir yargıda bulunma hakkını bize verir. Sonuç olarak insan soyu ilerlemekte midir sorusunun yanıtı, insanlardaki ahlaki eğilim ve kudretin kendisini ortaya koyup koyamadığı ile, ilgili bir ile ilgilidir. Kant yazısının sonunda yeniden aydınlanma meselesini ve bunun kamusallıkla ya da aleniyetle bağlantısına geri döner. Kitlelerin, Kant'tan alıntılayarak okuyorum, Kitlelerin aydınlanması, insanların ait oldukları devlete karşı ödevlerine ve haklarına. Tekrar o kim yanlış mı dedim? Kitlelerin aydınlanması. Ne dedim demin? Aydınlanması mı dedim? Ayaklanması mı dedim? Aydınlanması. aydınlanması. aydınlanması tamam, alan tamam, tamam, yanlış. Yok <gülüyor> sorun Kitlelerin aydınlanması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 Bu hukuk mücadelesiyle ya da e, devletin hükümranlığına karşı mücadele eden hukukçularla e, felsefeyi faaliyeti bir arada görmektedir. Onlar kendilerine verilen özgürlük haseviyle isteği tek başına hükmetmek olan devlet için sakıncalıdırlar. Tekrar bakayım. Onlar kendilerine verilen özgürlük haseviyle, Tek başına hükmetmek, tek isteği tek başına hükmetmek olan devlet için sakıncalıdırlar. Kolayca devlet onları görevlerinden uzaklaştırma yetkisini kendilerine göre. Bu, bunu ben araya sokuyorum kantum etne böyle bir şey. Peki. <gülüyor> Ve onlar aydınlatıcılar diye adlandırılarak devlete karşı tehlike arz eden kişiler olarak kötülenirler. Bir okuyayım ondan sonra derim. Ve eğer bir halk kendi şikayetlerini sunmak isterse bunu yapabilmesinin yegane yolu kamusallıkla, aleniyetle olur. Dolayısıyla aleniyetin yasaklanması ya da kamusal eleştirinin yasaklanması taleplerinin en asgarisi olan en basit doğal hak talepleri konusunda bile halkın ilerlemesini engelleyecektir. Evet peki buyurun. Sorularınız varsa buyurun lütfen. Evet, teşekkürler hocam. Ben bu e, Platon Kant arasında yaptığınız ayrımı biraz keskin buldum. E, i̇ki sebepten ötürü. E, birincisi Kant'ın e, transandantal idealizm e, şemsiyesi altında yaptığı bazı açıklamalar ve iddialarda biraz platonik bir yan var. Özellikle de işte Özgür İradi'nin açıklamaya çalışmasında diyeyim. İşte numenal olana atıflar var örneğin. Öte yandan da Platon'da da mesela Platon metinlerini bir bütün olarak ele aldığımızda e, aklın kamusal kullanımını e, ortaya çıkartan bir figür var. O da Sokrates gibi geliyor bana. O yüzden hani Platon'da böyle sürekli işte noetik bilgiyle ben size hakikati bildiriyorum diyen bir figür yerine böyle kıymeti kendinden menkul sofistleri eleştiren ve onları sorgulayan bir figür. Hani ben onu daha çok öyle bir, e, Platon'u biraz daha öyle görmek görüyorum diyeyim yani. Bu konuda ne dersiniz? Peki teşekkür ederim. E, bir kere... E, Platon'u tümüyle tersine çevirmesi anlamında, yani e, numenal alan bilinebilir mi Platon'da? Bilinir elbette değil mi? Zaten felsefe onun esasıdır. Kant'ta bilinebilir mi? Bilinemez. Çok kökten e, radikal bir e, fark var. İkincisi tabii Sokrates'in, e, Sokrates çok kuşkusuz çok önemli. E, Platon için ve şu bakımdan da önemli. Platon'u ee, yani Platon, Platon e, yapmaya doğru götürecek olan e, motivasyonu açısından da önemli. Şöyle, Sokrates tabii konuşuyordu kamusal alanda ama bedelini ölümle ödedi. Değil mi? Ve tabii e, nasıl bir ceza, ölüm mevcut. E, mahkum edilirken yargılanmayı hatırlıyoruz. Diyordu ki, Atina'nın yasalarına karşı, inançlarına karşı gençleri kışkırtmak. Atina'nın değerlerine karşı. Şimdi Platon diyor ki, Atina'nın değerleri diye bir şey üzerinden bir insan nasıl öldürülür? Atina'nın değerleri lokal olan değerler üzerinden düşünecek olursak Sokratesler böyle öldürülür tabi Sokratesin ölümü çok büyük bir ölüm yanda yani hiç müthiş dönüştürücü bir ölüm Platon ortaya çıkıyor yani öyle hani büyük ölümlerden söz etmek mümkün Mesela, Hz İsa'nın çarmıhta ölmesi gibi müthiş bir ölüm bütün dünyanın değiştiği bir İslam dünyası açısından kerbela olayı değil mi? O da çok büyük bir ölüm. O da o da bambaşka bir e, tarihin e, akışının dönüşü. Neyse, şeye dönelim. Şimdi Sokrates'in ölümü, o, o büyük ölüm, Platon'u şu noktaya getiriyor. Atina'nın değeri, onun değeri, bu site'nin farklı bilmemnesi olur mu? Sofistlerin söyle ya da Protogoras'ın söylediği gibi bir şey olur mu? Hayır. Adalet varsa tektir. İyi varsa tektir ahlaki olan varsa tektir ona e, yönelmemiz gerekir. Peki onun kaynağını nerede bulacağız? Fenomenal dünyada bulmamız açık. Dolayısıyla fenomenal dünyada bulamayacağımız için filozofun yapmaya çalıştığı şey adaletin ne olduğunu tırnak içinde görmek. Evet. Şimdi bu açıdan da bakarsak şöyle bir yaklaştırma söyleyebiliriz. Kant'ın ahlak anlayışında tamam aşkın bir referans yok ama kategorik emperatif herkesi bağlar. Tamam. Ve kategorik emperatifin e, kaynağını oluşturacak olan zeminde fenomenal dünya değildir. Bu bakımdan bir yakınlaşma olduğu hiç kuşkusuzdur ama e, onto, ontoloji kökten fark gösterdiği için ben o keskin ayrımı e, yapmakta yine de e, sıra ha, teşekkür ederim siz evet buyurun merhaba hocam merhaba e, zaman mekan zaman uzay meselesiyle ilgili soracağım ben de e, şimdi kant bu zamanı ve uzayı deneyimin ön koşulu olan formlar olarak değerlendiriyor ama o zamanın bilimsel paradigmasıyla bu zamanınki değişmiş durumda bildiğiniz gibi bu yeni işte görelilik falan gibi evet. meseleler çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz Kant'ın şeyini formülünü açıklamasını onu soracaktım. Peki teşekkür ederim şöyle cevap verebilirim yani önce tabi Newton'la Einstein'ı bir şey yapmak lazım. Uzay ve zaman meselesi açısında. Newton'da nedir? Mutlak bir uzay var ve mutlak bir zaman var. Mutlak uzaydan kast edilen şey bir kap uzay. Yani var olan nesnelerin ya da var olan şeylerden bağımsız onları bir arada tutan bir mutlak uzay var. Ve mutlak zaman var. Mutlak zamanda Özetle şu demek, bir evrensel şimdi var demek. Yani ben şu anda konuşuyorsam, evrenin her yerinde de konuşuyor olmuş olmalıyım. Newton anlayışı bu. Şimdi Einstein anlayışına gidersek, böyle mutlak sayıda, mutlak zaman anlayışı da tümüyle ortadan kalkıyor ee, ve göreli bir zaman ve göreli uzay anlayışı ortaya çıkıyor. Yani göreli zaman anlayışı da, relatif zaman anlayışı da e, e, parçacığın, neslinin ya da kişinin diyelim, kişiden söz edelim, e, ışık hızına belli bir şekilde yaklaştığında zamanın onun için daha az bir şekilde akmaz. Evet. Bu mutlak uzayın, mutlak zamanın farkı tüm ile reddedilmesi demek. E, ona e, öznenin içinde bulunduğu e, hız durumuna bağlı olan ya da kütle çekim meselesine e, bağlı olarak değişen. Vesileyle söyledim çok iki sene önce böyle, çok iyi bir film vardı Interstellar diye bu Christopher Nolan'ın orada e, büyük yüksek kütle çekim alanlarının zamanı nasıl e, şey yaptığını e, yavaşlattığını çok da başarılı bir şekilde şey de arka plan bilimsel arka plan bakımından da çok sağlam bir film. Krypton diye bir şeyleri var filan. Neyse şimdi oraya gitmiyorum. Ee, şimdi peki bu şekilde Einstein'ı Newton'ı konumlandırırsak Kant bunlardan hangisine daha yakın durur? Newton'a yakın mı mu? Einstein'e yakın Einstein'a yakın duruyor. Ve Einstein'da zaten Kant'ın uzay ve zaman anlayışından çok etkilenmiştir. Ama tabii bununla birlikte Kant kendi bilimsel döneminin bilgileri dahilinde elbette tek düzey akan bir zaman formu. Bu öznenin zamanı. Aslında bu bakın Einstein için de hiç değişmez. Ama e, Özne'nin e, tek düze akan e, zamanını etkileyecek herhangi bir kuvvet anlayışı tabii ki Kant'ta yoktu. Dolayısıyla yani Einstein'ın devreye girmesi meseleyi başka bir yere taşımakla birlikte Özne'nin bir formu olarak zaman anlayışı e, Kant'tan sonra felsefenin üzerinde hareket ettiği alanlardan bir tanesi. Yani mesela Heidegger'in fenomenolojisini başka türlü nasıl anlayabiliriz? Var mı başka türlü bir anlamı? Varlık ve zamanı başka türlü nasıl anlayabiliriz? Evet. Buyurun. Teşekkürler hocam. Ee, Kant'ın özgürlük korkusunun e, özel alan ve kamusal alan olarak ikiye ayrılması aslında özel alan, e, özel alan dediği aslında itaatı ön plana çıkartırken evet. yani teslim evet. olmayı bir anlamda yani e, uysal olmayı. E, kamusal anlamda da buna aksi bir yönde yani e, buna bir karşı e, duruş olarak bir tepki olgusu e, evet. olarak e, ön plana çıkmaktadır. Bu e, açılan makasın bir yerde birleşme durumu var mı ya da e, Kant bunu zaten öyle öngörüsü e, yok muydu Yani e, şunu mu... E, Anlatmaya çalışıyordu. Birey e, o üslahlığı yaparken aslında aynı zamanda da farklı alternatifler oluşturabilir mi kamusal alanda? Hani e, bu bir anlamda hani benim gözünde ya bir paradoks sürüyor ya, ya e, farklı olarak anlaşılmamış bir olgu olarak mı devam ediyor? Teşekkür ederim. Ee, Tabi <gülüyor> kant bir sorunu çözmeye çalışıyor de, de, dediğim gibi yani hem e, e, kamusal düzen bir sıkıntıya uğramadan kendini devam ettirecek. Ama kendi sorunlarını da düzelte düzelte gidecek. kendi sorun Bu düzeltmenin içinde eleştirinin açık olması lazım. Ama diyor ki dediğiniz gibi itaat. Şimdi bununla ilgili tabii mesela itaat et sonra eleştir. Ama bazı günümüz açısından bir takım özel meseleleri söyleyebiliriz. Nedir? E, aklıma gelen şeylerden bir tanesi e, vicdani red meselesi. Değil mi? Yani askerlikle ilgili olan. Şimdi Kant'ın perspektifinden şöyle diyeceğiz. Sen askere gideceksin yani özel kullanıma göre onu şey yapmana e, gitmem demeye hakkın yok. Askere gideceksin. Yapacaksın sonra da çıkıp eleştireceksin. Ama vicdani red meselesi tam da Doğrudan doğruya o fiilin zaten yapılmaması ile ilgili. Yani bu tür şeyler başka örnekler bulabiliriz. Bu, bu örnekler üzerinden gittiğimizde sıkıntılı şeyler var. Doğrudur. Yani bu, burada hiç kuşku yok. Ama genel bir norm veriyor. Bakın şey de öyledir benim için. Kategorik emperatif de bir makro etik sunar. Ama mikro düzeyde Kategorik emperatife bağlı kalırsanız aşık olamazsınız mesela. Böyle bir sıkıntı da olabilir. Düşünün yani kategorik emperatifi buluyorsanız ee, <gülüyor> gerçekten böyle bir şey var. Ama bir çok genel bir makro bize bir şey sunuyor. Evet. Etik sunuyor. Aynı şey aklın kamusal kullanımı ve şeyler içinde. Özel kullanım içeride. Altına girersek bu vicdaniyet konusunda olduğu gibi sıkıntılı e, durumlarla karşılaşırız. Ama mesele zaten şey böyle bir şey. E, düşünme faaliyeti böyle bir şey. Yani bunlarla tekrar yüzleşip yeni bir e, çözüm önerisinde bulunmak. Yani en azından tar Kant'ın tarihsel pozisyonu böyle bir e, alanı bizim e, önümüze e, ...getirip sunması. Evet. Buyurun. Evet buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Ee, hocam çok cahilce bir soru olabilir ama... ...anlamadığım benim şey şu kantla ilgili... ...dışarıya... hani ...numenel dünyaya bakış, baktığımızda... ...aklın sınırları çerçevesinde bakıyoruz. Epistemolojik olarak böyle. Ama akıl kendisine baktığında da... ...sanki kendi sınırları çerçevesinde... ...bakıyor gibi geliyor bana. Yani Dolayısıyla... Platon'un dışarıya bakıp dışarıya anlamak ve formları anlamak yöndeki çabasıyla Kant'ın kendisine bakıp aklı anlamak yöndeki çabası bana aynı gözüküyor. Yani Platon'un şemsiyesinin nasıl daraldığını anlıyorum Kant'la ama nasıl kapandığını ben çok anlayamıyorum. Sanki bilmek kendi kendine Platonist bir şey gibi geliyor bana ama çok kaygılıyım tabii. Ee, teşekkür ederim. Güzel. Ama tam değil. Şöyle. Çünkü e, aklın kendi kendisine yönelik bilmesi ki Kant buna transandantal bilgi adını veriyor. Bir parantez açayım bu hep benim derdim olduğu için bu Türkçe çevirilerde de e, transandantalle aşkın hep birbirinin yerine kullanılıyor. Maalesef ve maalesef her seferinde çok sinirlendiriyor beni. E, onun için yani transandantalden e, aşkın olan değil ne diyelim ne diyelim Tecrübeyi mümkün kılan ama tecrübeden gelmeyen a priori bir zemin anlaşılıyor. Yani uzay ve zaman tecrübe edilen şeyler değildir. Ancak onlar aracılığıyla tecrübe edilir. Ya da kategoriler bir tecrübe sonucunda ulaşılan şeyleri zorunlu yüklemlerde filan. Şimdi transandantal bilgiden kastedilen bunları tespit etmek yani şeylerin e, e, aklın diyelim ki yapısını mimarisini uzay zaman formları e, hissetme duyusaldığın formlarıdır kategoriler işte e, mantıksal formlar olarak bizim bir nesneler dünyasını kurmamızı sağlayan şeyler kan tabi burada bunları e, Kısa Eleştirisi'nin ikinci ön sözünde, tespit etmek için tecrübeden hareket ediyor. Fakat tecrübede zorunlu olan şeylerin ne olduğunu, yani bir şeyin tecrübe olmasının için zorunlu olan şeylerin ne olduğunu tespit ediyor. Ve ikinci bir adım daha var. İşte sağlam bilim olanlar, mantık gibi, matematik gibi ya da Newton'cı doğa bilimi gibi, bu sağlam bilim olanlar nasıl sağlam bilim oldu? Niye bunlar sağlam? Şimdi bu sorular e, aklın kendisinin faaliyetini bize çıplak olarak gösteren şeyler, yani bir tefekkür sonucunda ulaşmıyor bunlara. Bir hem empirik tecrübenizdeki zorunda olanları, hem de yapılmış edilmiş başarılmış şeylerdeki onları mümkün kılan zorunlulukları tespit ediyor. Dolayısıyla bu tümüyle aklın kendi faaliyetinin zorunluluğu üzerine kuruldu. Ama buradan varlığın kendisine ait bir zorunluluk, varlığın hakikatine dair bir sonuç asla çıkmıyor. Çok radikal bir fark bu. Platon'la Kant arasında. Anlatabildim mi? Hayır mı? Peki ya yani bilmem ne yapayım? <gülüyor> Buyurun. Ee, buyurun. Evet, ya şey, tam olarak anlamadığım şey zaten orada başlıyor. Yani aklın kendisi evet. varlık üstü bir şey mi ki ona bir varlık gibi yaklaşmıyor. Hayır yani, değil, değil işte varlık üstü bir şey değil. E, dolayısıyla bir varlığa yaklaşırken akıl zaten kendi sınırları içerisinde değil mi? Yani ak akıl kendisine baktığında da kendi sınırlarından bakmıyor mu? Merak ettiğim o. Yani işte şey gibi. Yine çok cahilce bir şey söyleyeceğim bunun için özür dilerim ama siz matematikçi olduğunuz için birazcık hani ne dediğimi anlayabilirsiniz matematik, diye. matematikçi değilim ama neyse. Evet. E, matematikçisiniz de. E, neyse şey hani gödelin değil. <gülüyor> yani, değil yani. Peki. Gödel tamamlanamazlık teoremi de evet. olduğu gibi yani matematik nasıl kendisini asla tamamlayamayacaksa ya da hiçbir paradigma kendi evet. içindeyken kendisinin yanlış olduğunu fark edemeyecekse evet. Evet. akıl da kendi içindeyken nasıl kendisini tam anlamıyla anlayabilir ki? Hani anlamasın, anladığına yönelik herhangi bir iddia bana metafiziksel bir iddia gibi geliyor. Kendisine sınır tayin edecek bir takım deneyler yapıyor diyelim mesela. Bu deneyler nedir? Mesela antinomiler bu tür bir deney yapma biçimi. Yani antinomi biliyorsunuz işte dört antinomi var. Bir tanesi diyor ki... Ee, evrenin zamanda bir başlangıcı vardır, A. İkinci, A. Onun karşısındaki B, evrenin zamanda bir şeyi yoktur. Birincisi vardır diyor, ikincisi yoktur. Her ikisinde kant ispat ediyor. Hem, hem de o kadar güzel akıyor ki ispatlar. Ama yani hem A hem de değil A. İkisi birden nasıl doğru olur? Diyor ki burada demek ki aklım bir favori. Akıl bir sınır aşımı. Yani bir transgression anlamında bir sınır aşımı yapıyor. Şimdi bu bir sınır belirlemek. Bu Kant'ı mutlak olarak şey pardon aklı mutlak olarak ortaya koymaktan çok e, aklın sınırlarını belirlemeye yönelik bir e, çalışma. Bir e, bu anlamda hani akıl budur bundan başkası da değildir değil. Akıl eğer bunlara girişirse patinaj yapıyor mesela. Değil mi? Kant o kişidir ki patinaj, sen patinaj yapıyorsun diye, diyebilen bir kişi işte. Ama bunu somut bir durum antinomiler üzerinden hareket ediyor. Tanrı ispatı için aynı şeyi yapıyor. Tanrı'nın varlığını ispat etmeye çalışanlar nerede faul yapıyorlar? O da bir sınır tayini. Dolayısıyla negatif bir e, tanımdan söz edelim. Tamam Negatif bir tanımdan söz edelim. Yani bir şeyin ne olduğundan çok ne olmadığı, ne olmadığı üzerinden karşımıza bir alan çıkıyor. Ne yapabilirim ben bir alanda? Fenomenel dünyayı bilebilirim. Matematik, mantık, doğa bilim bir şey yapabilirim. Ama bu tespitlerden sonra bana yeni bir alan açılacak. Ahlaki olanın alanı. Ahlakı kurabilirim artık. Bakın orada negatiflikten pozitifliğe geçiyor. Aslında arkadaşınız da daha önce soru soran da şeyle e, Platonla yakınlaşma konusunda evet burada ilkinde safaklı eleştirisi böyle tersin tersin şeyden kan Platon'dan uzaklaşır e, şeyde Platon'a bir e, belli bir ölçüde yakınlaşma vardır. Neyse bilmiyorum e, tatmin etmek zordur ama Var mı? soru yok mu yoksa en arkadakiler ben çok flu Görüyorum. Peki o zaman bugün için hepinize teşekkür ederiz. Katılırsın. Bülent Gözkan'a da konuşması.